Kıymetli Arkam Radyo dinleyenleri öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Bir Gariplerin bu programında daha Profesör Doktor Etem Cebeci hocamızla beraberiz. Kıymetli hocamız bize bu programda Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakibini yetiştirdiği talebelerden ve yetiştirdiği talebelerden bahsediyor. Kıymetli hocam, dilerseniz bugün Esad Efendi Hazretlerinin yetiştirdiği talebelerden ve Kelami Dergâh'ında yetişen hafızlardan bahsedebilir misiniz? Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdillahi Rabbil Alemin ve vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Evet, Kelami Dergâhının hafızları. Esad-ı Hazretleri her gün işrak namazından sonra evine gider. O sana çekilir, ailesiyle beraber. iki saat, 2,5 iki saat kadar kalır. Evet. Ondan sonra dergaha iner. Orada bir hafıza 3 sayfa Kur'an-ı Kerim okutturur. 1,5 veya 2 saat o sayfaların tefsirini yapar ve bunu her gün devam ettirir. De. Özürüz, evi dergahın içinde mi oluyor? İçinde. i̇çinde. içinde. Evet. Dergahlı evi yan yana evet. iç içe. İç içe yani. Tabi Esad Derbili Hazretleri hafızlara ve Kur'an okunmasına, dinlenmesine çok itina gösterir. Ve en çok sevdiği şey Kur'an-ı Kerim dinlemekti. Gelen hafızlara hep bu dakika Kur'an okutturuldu. Evet. Ve dergâhta da bol bol Kur'an okunurdu. Ahmet Hasip Efendi bunları, Kastamonlu Ahmet Hasip Efendi, bunları uzun uzun bize anlatmıştı. Evet. Hüseyin Vassaf Efendi'nin sezine Evliya adlı eserinde Esad Efendi Hazretlerinin işte halifelerini sayıyor. Hacı Mesut Efendi var diyor. Talat Bey var diyor. Hafız Mustafa Efendi, Seyyid Kemal, Hüseyin Efendi, Müftü Şeyh Muhammed Efendi, Müderris Ariz Ali Rıza Efendi, Şeyh Sırri Hazretleri, adıma Şeyh Sırr-ı İgridi diye bir zat var. Eserleriyle meşhur. Acaba o mu? Sarıyerli Hacı Nuri Efendi, Hoca Ali Yekta Efendi, Samatya İmamı Ali Efendi, Asım Efendi, Trabzon Halifesi Süleyman Efendi, Kayserili Mustafa, Adanadır Sami Efendiler ve daha mektubatta adı geçen pek çok muhterem zat buna dahil değildir. Efendim Hüseyin Vestaf Esad Elbili Hazretleri'nin pek çok halife yetiştirdiğini, Anadolu ve Rumeli'ye gönderdiğini kaydeder. Sefine-i Evliya'nın ikinci cildinin 362. sayfasında bu konuda geniş bilgiler vardır. O, İstanbul civarında pek çok halifesini mahalle camilerinde hatmi hacegen yaptırmakla görevlendirmişti. Bu şekilde bölge halkının tarikata ısındırıp manevete kazandırmak istiyordu. Hüseyin Aslıf'ın hazır hali hazırda direkt kendisine ve halifelerine intihap etmiş kişilerin sayısı büyük bir miktara ulaşmıştı. Tam sayı olarak veremiyoruz ama benim yaptığım e, tahminlere göre, o devrin sayısına göre Esad-ı Hazretleri'nin Anadolu'lu yorumöldeki e, yetiştirmiş olduğu ve kendisine müntisiplerin sayısını nazar ithabara alırsak e, sayısı 100 bine geçmiyor ama 50 binin de aşağı olmaması lazım görüntüye göre. Yani kendi devrinde en ee, etkili. Evet en etkili zamanında. Evet. O zaman zaten Türkiye'nin nüfusu da yani Osmanlı Devleti de belli bir bölgesinde e, hükümran olduğu için evet. e, fazla bir sayı göremiyoruz. Evet. Yani ama o devre göre büyük bir sayıdır bu. E, 50-100 bin arası olduğunu tahmin ediyorum. Evet. Efendim. ilim adamları Esad Elbi Hazretleri'ne çok saygılı. İlim adamların saygılı olması Hüseyin Vataf Efendi'yi Esad Elbi Hazretleri'ne karşı kalbini ısındırıyor. Evet. Çünkü Esad Elbi Hazretleri ilmiye sınıfından bir zannet. Evet. Çok rahatlıkla Arapça konuşuyor, çok rahatlıkla Farsça konuşuyor, çok rahatlıkla Türkçe konuşuyor, çok rahatlıkla Kürtçe konuşabiliyor. Evet. Efendim Türkiye'de işte hafızlar var. Namaz kıldıran, işte Abdurrahman Gürfes Hoca Efendi'yi biliyoruz. İlk defa geldiğinde, 17 yaşlarında Esad-ı Kur'an okuyuşunu beğenmiş. Kimden okudun evladım sen diyor. Ee, i̇şte bizim bücrede diyor, veyahut Hendek'te Rauf Efendi var, onu da okudum. E. Esadül ı de buyuruyor ki, ha şu bizim Rauf mu diyor. E. Tabi hocası çok büyük bir hoca ya. Ee, şu bizim Rauf mu diye Konuşunca hayretler içinde kalmış Abdurrahman Gürses Efendi. Yani, yani. anlamış ki yani Rauf Efendi Esad Elbaziler'in talebesi. Kendisi de talebesinin talebesi. İşte Abdurrahman Efendi tekkede e, Kur'an-ı Kerim okuyor. Tekkede tabii Sami Efendi Hazretleri'nin huzurunda da Musa Efendi Hazretleri'nin huzurunda da çok Kur'an-ı Kerim okumuştur. Bunlardan bazılarında ben de bulundum. Hakikaten etkili bir Kur'an-ı Kerim okuyuşu var. Bambaşka bir tavır, bambaşka bir eda, bambaşka bir üstün, işte bambaşka bir halet-i ruhiye, bir vakar, ton, ritim, hepsi yerinde manaya e, hakim olma, tecvid, işte e, okuyuş, vücud, çeşitli şekiller, onların uygulaması, o konuda Türkiye'de en büyük... E, okuyucu olduğu için evet. kendisi reyusül kurra deniliyor ama doğrusu reyusül karra olması lazım. Galata meşhurla reyusül kurra demeye biz devam edelim inşallah. Yok kurra Efendim esas yani bizim tefsik kitablarına bakarsanız karra sırf okuyucudur. Okuyucu. Kurra hem okuyan hem anlayandır ama buna bazı itirazlar var. Evet. İşte kari kelimesinin çoğulu. Yani çoğulu karra tekil. Yani güzel Kur'an okuyan, çok Kur'an-ı Kerim okuyan manasına tabi bu semantik şeylere, açılımlara girip de dinleyicilerimizin kafasında bulandırmak için ama Resul Kur'a. Evet. Yani Türkiye'de Kur'an'ı en iyi okuyan insandır. Abdurrahman Gülses. Abdurrahman Gülses. Hakikaten kıymetli bir Kur'an okuyucusuydu. Mübarek bir zattı. Ve menemende de hapishanelere düşmüş, o çileleri çekmiş. Daha sonra ağlayarak o hatıraları anlatan çilekeş bir İslam fedaisiydi bana göre. Çok çile çekmiş ve o Hasekin'in kuruluşu, o tayibe derslerinin, ondan sonra kıraat derslerinin verilmesi, Kur'an okuyma ilimlerin İstanbul'da ve Türkiye'de yaygınlaşması, gerçekten çok büyük hizmetler dokundu Kur'an-ı Kerim'e. Bu yönüyle Allah inşallah cennetle onu mevcur eder. İşte bu tekedeki hafızlardan sadece bir tanesi. Bir keresinde ben Ankara Çubuğun bir köyünde Mevlüt okumaya gitmiştim. Bundan 40 sene önce. Tamam. He, i̇mamlık yaptığım yıllarda. Evet. Yıl 1972-73 yılları. Evet. Daha yeni böyle yeni imamız. O zaman da yaşım 23-24 o evet. yıllarda. O Hüseyin amca şey yaptı. mevlit okuyan yaşlıydı. Dedi. dedi ben dedi Kelami dergahında imamlık yaptım dedi. Nasıl oluyor dedi. Ben hafızdım dedi. Hafızım dedi. Orada dedi bir camide herhangi bir yerde namaz kıldırmak ve namaz kıldırdığımın karşılığında da tabi hatimle kıldıracak biraz bir para evet. cer adı veriliyor buna. Onunla geçimimi temin edeceğim, O maksatla gittim diyor. Kelami dergana vardığımda Esad Erbi Hazretleri bana dedi ki, teravih namazını kıldıracak bir adam ama var ama bir adama daha ihtiyacımız var dedi. Sen dedi, yarın Galata Köprüsü'ne çık dedi, öğle namazını kıldıktan sonra dedi. Evet. Orada benim e, talebelerimle Sami Efendi gelecek seni bulacak. O seni nereye götürürse oraya git, orada imamlık yap. Tabi Sami Efendi kim? İteva diyorum diyor. nereden gelecek nasıl bulacak elbisesi nasıl boyu posu nasıl bilmiyorum. Tereddüde düştüğümü görün de o seni budur evladım dedi. O kadar. Bu, kadar. bu kadar. Bu kadar. Karatas gittim Ersüsüngün Yeni Cami işte o civardan ama kıldıktan sonra beklemeye başladım. Hakaten bizzat geldi. Ben Sami Efendi benim dedi diyor. Evet dedim diyor. Esader Beyazetlerin selamı var. Sana efendime söyleyeyim dergahda teravih namazına hacimle kıldırmak üzere görev verdi. İnşallah buyur bizim dergaha geldi diyor. Yani. Ve beni elimden tuttu doğru dergaha götürülüyor. 30 Ramazan orada diyor, namaz kıldık diyor. Ertesi sene bir daha gittim diyor. Sami Efendi Hazretleri evet. beni diyor. Daha önce Esra Hazretleri görüşmüş. Evet, evet. Yani ihtiyacımız olabilir ama bir Sami Efendisi'ni bulsun ona göre o ayarlar deyince evet, evet. E, o şekilde dergaha geldi. Gittim ben diyor. Dergahta orada Göre yaptım. teke de yatar, teke de kalkardık diyor e, ve sürekli Hatimle namaz kılınırdı diyor. O Hatim öyle bir gelenek yani Elhamdillah. Evet. İşte bu hafızlar Anadolu'dan gelenler oluyordu, onlara Kur'an okutuluyordu. E, pek çok böyle Kur'an Kerim okuyucularından bir tanesi de e, meşhur hafız Sami. Yani hafızlara karşı ayrı bir evet. ilgi alakası var. E, evet. Sırada Evet. Gerçekten de. Sami Efendi öyle bir hafız ki e, Fatih'te mukabele okuyor, müzikeden anlıyor, sesi çok güçlü, velveleleri kuvvetli, böyle Kur'an'a hakim, dinleyen heyecan geçiriyor. Dinlemek için bir Beyaz Camisi'ne on binlerce kişi dolduruyor. Öyle bir şey yani. Evet. Mesela Üsküdar'dan şimdiki o caminin e, İskele Camisi'nin orada o civarlarda bir gazeli okuduğu zaman karşıdan duyulurmuş. Evet. Urmeli Yakaz'ından evet. e, orada işte hangi saray var? var. Evet, Dolmabahçe. Dolmabahçe, ha. Dolmabahçe'den Dolmabahçe'den Beyler Bey'in var. Dolmabahçe'den duyurulmuş Sesim o kadar kuvvetliymiş yani. Bu elimdeki kitapta da Ali Rıza Saman, Hafız Sami Efendi'yi anlatan 130 sayfalı bir kitap. Pek çok hatıralar var. Bunu da yayınlayacağım inşallah Allah nasip ederse. İnşallah. Orada diyor ki 93. sayfasında Meşrutiyet yıllarındaydı diyor. Evet. Yani 1908'li yılları anlatıyor. Zamanımızdan 170 sene önce. Evet. Esad Evinde Hazretleri'nin tekkesinde ki tekkeye gider gelirdi. Sami Efendi Esad Erbil Hazretleri'nin müntesiplerindendi. Evet. Orada dervişlere bir tebareke yani sure mülk okudu diyor. Öyle bir okudu ki diyor, dervişler kendilerinden geçtiler. Böyle dizileriyle kütür kütür yere vurmaya başladılar. İhtilaca kapıldılar, ürperdiler, kendilerinden geçtiler. Bir kısmı kalktı kendini yere vurmaya başladı. Bir kısmı naralar atmaya başladı. Herkes kendinden geçti. Kelami dergahı gürültüden bambaşka bir hale girdi diyor. Herkes kendinden geçmiş, aklını yitirmiş, çıldırmış gibi olmuştu diyor. Vaziyet gittikçe kötüleşti. Şey, Esad Efendi yüksek bir sesle El-Fatiha diye bağırdı ve okumayı kestirmek zorunda kaldı diyor. Evet. Çok etkili bir Kur'an okuyuşu var. Bunu genellikle gece yarısından sonra Kur'an okumayı tercih edermiş. Kaside, Naat, Gazel bunları. daha çok okurmuş. Evet Hafız Sami. Tam Abusami. Abusami. ayrı. Ayrı. Bu Hafız, Hafız, Sami, Hafız Sami, ayrı birisi. Ayrı, tamam. Evet. Hafız Sami 1943'te 86 87 yaşında vefat etti. Allah rahmet eylesin. Evet. Bu kitapta da 7-8 tane resim var bu kitapta. Hafız Sami. Hafız Sami'nin 7-8 tane resim var. Plaklara alınmış sesi var ama aynısını yansıtmadığı için e, canlı e, müzik Dinle etkisinde olduğu gibi güçlü bir etkisi yok plakların diye bahsedilir. Bir gün diyor, bu Hafız Sami'ye sordum. Hafız abi sen hep genellikle gece yarısından sonra okuyorsun ve genellikle gece yarısından sonra coşuyorsun. Bunun sebebi ne? Hafız Sami şöyle açıkladı. Soran Ali Rıza Saman, yani bu kitabın yazarı. Bana dedi ki diyor Hafız Sami, çünkü gece yarısından sonra Artık aşk çağıdır. Bir aşık kendisini gece yarısından sabaha kadar daha iyi sezer kendisini ve kendisini daha iyi anlar gece yarısından O koca Sami ne de güzel ve doğru anlıyordu. Gecenin bir aşık duygusuna uygunluk gösteren esrarın gizliği gece yarısından sonra başlar. Hafız Sami, cihana aşk dersi, arş, cihana aşk dersi veren ve binlerce kişiye nazirem mi yapmak istiyorlar? O binlerce kişi ki, içinin ateşini ortalığa yaymak, Hafız Sami etrafı o içindeki ateşle etrafını tutuşturmak, hulasa nasıl dayanılmaz bir duyguyla yüklü olduğunu çevresine anlatmak için, okumak üzere 24 saat içinde seher vaktini seçmişti. Ye eşeddu en ve akvame qila. O nazifin o şiirini böyle yazmış. Seher zevkin ne bilsin, hoştegani bistari gaflet feyizatı sabahı hastalığı hicran olandan sor yani feyiz dolu o sabahları Allah'tan ayrı kalmanın acısını yaşayanlara sor hafız saminin ince duygusu gecenin ikinci yarısında meydana çıkan teç tutaktı yani meydana çıkan ve sabaha kadar kendini hissettiren o tılsım hafız sami tanımıştı ulema da zaten o vakitlerde eser yazarmış. O vakitlerde yazılan eserlerde kesinlikle ve mutlaka bir feyiz ve bereket oluyor. Mesela şu yaptığımız kayıt işlemi gecenin iki buçuğunda yapılsa kim bilir ne kadar feyizli olacak? Evet. Halbuki gündüzün iki buçuğunda yapıyor şu kaydı. Gündüz insan maddi ve hayvani ihtiyaçlarını doyurur, tatmin eder. Gecenin birinci yarısında maddi yorumluklarını uykuyla, yataklı dinlendirir. İç aleminden haber olamayanların horlama zamanıdır. Gecenin ikinci teheccüd yarısı ise aşıklarla konuşan ve her nefeste aşıklara neler söyleyen ve neler fısıldayan cömert bir mevsim-i Sami'nin gece yarısından evvel okumamasının sebeplerinden biri de toplantının, meclisin ham ruhlardan tasfiyesini beklemek kaygısıydı. Yani gece yarısı gelince okumuyor, bekliyor, okumuyor, bekliyor. Böyle mani ve zevki olmayanlar dökülüp gidiyor. Zaten onlara da okumak istemiyor Hafız Sami. Evet. Geriye esas gece erbabı kalıyor. Onlara okumak istiyor. Elekten geçirirdi dinleyenlerini. Alta dökenleri bırakır. Üste gelenlere, kalanlara dökülmeyenlere, elenmeyenlere Kur'an-ı Kerim okurdu diyor. Yani, Kur'an hakkını verebilecekleri. Çünkü Üstad Sami Hazretleri kaba ruhlu kimselere Kur'an-ı Kerim okumayı günah sayar. Hatta bir keresinde bana şöyle söylemişti. Bu gibi ham ruhların kulağına iyi ses değil eritilmiş yağ akıtılmalıdır. kulağını tası için. Evet. Çünkü biz can kulağını okuyoruz. Onlar hayvani kulakla dinliyor. Hayvani kulakla dinleyenler beni dinlemesin diyor. Bu da çok ilginç hocam. Ya. Evet. İşte Hafız Sami o teheccüddeki aşk sırrına vakıf oluşu dervişliğinden ileri geliyordu. Kelami dergahının müntesiplerindendi. Burada tek kere böyle sürekli Kur'an okuyan bir hafız vardı. Karilvet, tekkede ilgisini çeken o hafızla bir konuşma yapıyor. Ama çok cezveli bir hafız. Sık sık böyle sabahtan önce, namazdan önce okuyor. Ondan sonra yaşlıdan önce Kur'an okuyor. İkinden sonra Kur'an okuyor. İşte kuşluk vakti okuyor. Tekkenin hafızı. 1925'li yıllarda. İsmi nedir? Onu bilemiyorum. Ama Karilvet'in dikkatini çekmiş bu hafız. Hafız, Kur'an'ı Ritmik bir tonda okuyordu. Okurken yanında elinde Kur'an-ı Kerim tutan daha yaşlıca bir ihvan oturuyordu. Okuma sırasında hafızın herhangi bir kelimeyi atlayıp atlamadığına veya yanlış okuyup okumadığına dikkat ediyordu. Yaptığı en ufak bir hatada hafızı hemen durduruyor ve onu düzeltiyordu. Ama buradaki gibi böyle saygıdeğer ve sessiz bir topluluk içerisinde özellikle birisinin kontrolü böyle Kur'an okurken, takip ederek kontrolü gereksiz gibi görünüyordu. Çünkü toplantıda bulunan herkes, dinleyicilerin hepsi Kur'an'ı ezbere biliyordu. Evet. Ona rağmen bir yüzünden okuyan birisi de takip ediyor. Yüzünden takip ediyor. Bu tevazu ve mahviyetle alakalı bir şey. Ben iyi bir hafızım, hata yapmam kelimesini kullanmamak lazım. Evet, ne de yüzünden Tabii. takip edenler var. Ne kadar hafızlı olsanız çünkü hafızayı beşer nisan ile mağluldür. Atlayabilir, unutabilir, şaşırabilir. Yani bunlar yaşanıyor sürekli. Evet. Aynı Efendim, evet. Usul öğretiyor yani. Tabii tabii usul, usul, usul. Ona Fatih evet. adı veriliyor. Yani Fatih dediğimiz böyle hafız kuran kerim okurken takıldığı sırada onun takıldığı yerlere açan insan anlamına geliyor. Tekrardaki bu şey aynı zamanda bir Kur'an kursları için bir metot yani belki. Tabii, evet. O da bir metot. Evet. Evet. Hoş ve düzgün kıraatiyle hafız kardeşimiz kendisini ispatlamıştı. Koca bir saat boyunca sadece tekrara gerektirmeyen basit bir müdahale ile düzeltilip geçilebilecek birkaç önemsiz hata yapmıştı. Evet. Yani öyle büyük bir hatasız olmuyor duruyor. O gün orada otururken o hafız öğle yemeğini bize getirdi diyor. Kendisini biraz oturur musun diye rica ettim. O da kabul etti oturdu. Samimi ve sah bir dervişti diyor. Ona birkaç tane soru sormak istedim. Tercümanın vasıtasıyla sordum ona. Zikir törenlerinde sizi görüyorum cezbeyle böyle ürperiyorsunuz. Vecre gelip Allah diye çığlık atıyorsunuz. Ondan sonra hüngür hüngür ağlamaya alışıyorsunuz. Bu ürperme Allah diye bağırma zikir sırasındaki o ağlama bu sırada ne hissediyorsun sen diye sordum. Tekkenin, kelam yani hafızı, ihvan arasında en hassas olanıydı. Neredeyse her akşam yapılan hatmede hafifçe cezbeye geliyordu. Şöyle boynunu büktü, o hali anlatamam dedi. Sanki bir ateşe tutulmuş gibi oluyorum. Kendisine cezbe esnasında güzel bir şeyler görüp görmediğini veya cezbe sırasında derin bir tüfek dalıp dalmadığını sordum. Hayır hiçbir şey görmüyorum. Herhangi bir tefekküre de dalmıyorum. Murakabenin son hali ve son şekli murakabenin düşünmemeyi düşünmektir. Yani kaybet halidir. Düşünce de kaybet. O noktayı su ve idamak halelerimiz vardı. Dokuz tane Altı nokta yayınlanmıştı. Aferin. Bunun e, niçin e, öyle olduğu murakabenin en derin hali düşünmemenin düşünülmemesi. Düşünülmemenin düşünülmesi. objesiz düşünmek. Objesiz düşünmek. Hayır diyelim. Herhangi bir şey düşünmemiz gaybet halinde ve düşün tefekkür olmaz orada. Çünkü Allah'la buluşuyorsunuz. Allah'la buluşulan yerde akıl olmaz. Allah akıl ötesi bir varlık. Bir şeyler anlatıyorsanız akıl devre Akıl devredeyse Allah orada yoktur. Onun için kendinden geçmek, aklı aşmak kelimesi bunun için kullanıyoruz. Zikir de onun için gaybetisizdir. Evet. Kendinden geçmek. Yani aklın <gülüyor> öbür tarafına, akılsızlık tarafına geçmek. Allah latifdir, küllapsar. düşünmenin ötesi bir varlık. O zaman düşünmenin ötesine geçiyorsunuz. Düşünmenin ötesine geçince orada ruhu yaşıyorsunuz. Yani Allah'la direkt irtibatı olan ve zamansız, mekansız, efendim, renksiz o bir yapı var. O yapıyı artık gündeme getiriyorsunuz. Yani orada hiçbir şey yok. Boşluk. Yaşadığın neyse işte Allah'tan gelen o azati veya sıfattan veya esmadan Esintiler, onlar. Onlardan anlatılamaz. Vakalı. Anlatılırsa akıl devreye giriyor. Akıl devreye girdiği yerde de Allah'ın müşahadesi su değildir. Allah'ın müşahadesiyle de zaten böyle olması gerekir. Akıl üstü varlık dile getirdiği zaman anlatmamış olursun. Yani o hal, Anlatamam. O hali, onu Tam, o. Yani. Ama hedef de bu gaybettir. Şah-ı Nakşüben Hazretlerinin Allah-u Hazretlerine dediği gibi gaybet esastır, gaybete tabi oluyor. Cezbe halindeyken Ne yaptığını bilip bilmediğini ve niçin yaptığını açıklayıp açıklayamayacağını sordum. Bu konu hakkında kesin bir şey söyleyemedi. Sadece şunu söyledi. Bu hal bir ateş gibi geliyor geçiyor. O sırada beni kaplayan tek şey Esat Efendimiz'in manevi gücü. Beni o kaplıyor. Yani şeyhinin tesliçinde kalıyorsun. Yani. Onun ateşi, evet. cezbesi. Tekkeden ne kadar uzaklaşırsam o yapıcı ateşin etkisi o kadar kuvvetli oluyor. Bir keresinde Esad Erevli Hazretlerinin emriyle İzmir'e gitmiştim. Ama çok sürmedi. Kısa zamanda geri dönmek zorunda kaldım. Evet. Çünkü Esad Efendimiz'in manevi çekişi, manevi cezvesi uzaklardayken üzerimde kaldıramayacağım kadar güçlü bir etkiyi bırakıyor. Bu manevi hale hoş hislerin eşlik etmediğini, güzel bir takım duyguların eşlik edip etmediğini tekrar sorduğunda şu cevabı verdi. O yaşadığım hale, o ateşle yanma hali hoş bir hal değil aslında diyor. Ama rahatsızlık da vermiyor. Bu hal ateşin bedeni titretmesi ve irade dışı olarak hareket ettirmesine benziyor. Vücudunuz hareket ediyor, titriyor ama sizin isteminizin dışında. evet. Sanki manevi bir ürküs tarafından kuşatılmış, dolmuş gibi oluyorsunuz. Bu şekilde insan sanki yüce alemlere çıkmış gibi oluyor. Bundan yaklaşık 25 sene önce tanıştığım merhum Oflu Hafız Hüseyin Efendi de Esad Efendi Hazretleri'nin sohbetlerine katılmış. Evet. Kendisiyle görüştüğümde 80 yaşındaydı. Geride de sohbete katıldıktan sonra Esad ayrılmak üzere otobüse bindim diyor. Ama oturur oturmaz diyor. Bir ateş kapladı diyor. Otobüs daraldı diyor. Feyz ateşi beni kavurdu diyor. otobüsü duramadım. Kalkmadan indim aşağı diyor. Evet. Tekrar tekkiye geldim diyor. Yine sohbete katıldım, zikre katıldım. Ondan sonra yine izin istedim. Güle güle evladım dedi diyor. Ertesi gün yine otobüse bindim diyor. Yine ateş kapladı. Otobüs daraldı diyor. İndim diyor. Bir türlü gidemiyor. Tekrar sohbete ve katıldım diyor. Belki ertesi gün bir daha otobüse bindim. Aynı durum bir daha oldu diyor. En sonunda Eser-ül Hazretleri bana dedi ki diyor. Seni bu kadar çektiğimiz yeter evladım dedi diyor. Evet. Artık seni e, rahatlatalım. Hadi serbestçe memleketine. Ofa git bakalım, bizden de selam söyledi diyor. Şeyin tasarrufu mu diyor? Tasarrufu. Tasarrufu, tasarrufa. Tasarruf. Tasarruf. Tasarruf. Tasarruf. Ahmedani dediği gibi bütün böyle esmayı kullanarak arifler esmayı kullanarak kalplerileri, kalplerini, himmetlerini, tefekkürlerini birleştirir, bir insana yöneltirlerse dışarıda bir gölge olarak ortaya çıkar diyor. Kalpten ayrı olarak ortaya diyor, himmet diyor. Hı. O çıkan şey de karşıdaki insana sirayet oluyla aşk, ateş, cezbe kalbine sirayet eder ve onu çekmeye başlar diyor. Onun için kalbi arınmış, illümini olmuş, evet. aydınlanmış, e, söyleyeyim, tasfiye olmuş kaç sahibi insanlarda bu tür himmetler, bu tür tasarruflar, bu tür istimali esma-ı allah Teala, yani Allah'ın isimlerini kullanma olayları tasarruf adı altında gerçekleşir. Ve arif kişi bunu kendisinden bilmez. Bu Allah'tandır der. Bunu ben yapıyorum demez. Allah'ın izin verdiği kişilerdir. Ben Allah'ın ismini andım, işte Allah ismini andım. Allah isminin yakıcılığı var. İşte onu yakan oydu. Ben yakmadım der. Evet. İşte bu noktada fena makamına ermiş insanlar da bu gibi haller olur. Esad-ı işte Ee, bu şekilde tekkedeki hafızları e, dikkat çekiyor. Çünkü o Kelam Dergâhı'ndan hatıralarda e, Kur'an okuyanlar, o Kur'an-ı Kerim'i dinleyenler derin murakabe halleri efendim söyleyeyim e, iç çekmeler, ürpermeler tefekkürler manasını düşünmeler o dergahta e, böyle Kur'an okuma çok önemli bir gelenek. Evet. Üzerine tefekkür etme ders ayrı yapılıyor. Kur'an ayrı okulun dinleniyor. Tefsir dersi de ayrı yapılıyor. Ve mektubatının sanırım, hafızam yanıltmıyorsa 129. mektup olduğunu zan ediyorum. Evet. Tefsir dersi yapmak, o tefsir dersine katılmak, Allah'a bir tür teşekkür etmek manasına gelir diyor. Onun için tefsir derslerini, bu gibi maneviyat derslerini kaçırmamak lazım. O da Allah'u Alem Allah Teala bize ruhundan üfürdü. Ruhundan üfürdüğü için biz o ruhla hayat kazandık. Çünkü kitaplarımız yazıyor ki ruh e, hücureide okuduğumu zannediyorum. E, bir içine girdiği şeye, sirayet ettiği şeye ruh bir idrak verir, bir de hayat verir diyor. İdrak ve hayat verir. İdrak ve hayat verir. Bir tür anlayış verir. Bu insanda olduğu gibi şu bitki canlı mı? Canlı. Ruhu var mı? Var. Evet. Bu bitki dahi kötü hareketten, kötü sözden anılıyor, Kur'an'dan anılıyor. Çünkü idrak var. Ama kendine göre, kendi yaratılış mertebesine göre idraki var. Bir gün hiç unutmuyorum, Muhterem Osman hocamızı ziyaret ettiğimde, evet. e, önünde iki, iki kavanoz dolusu şey vardı, pirinç vardı. Yanında da Osman Bey var. Osman Altın Kaynak da yanımdaydı. Evet. Bizim talebelerle. pirinçlerden birisi şeyin içerisinde kavanozun içinde bembeyaz öbürü biraz kararmış, sararmış rengi baya değişik hatta fotoğrafı da bende var evet. hocam bu nedir diye sordum muhterem hocamız lütuf buyurdular cevap verdiler hocam dedi bu görmüş olduğunuz pirinçle bu gördüğünüz siyah pirinç ve beyaz pirinç aynı pirinç Birisinin üzerine cehennem, şeytan, günah yazmışlar. Bunun üzerine cennet, Allah, peygamber, Hazreti Muhammed, Allah'a mesalliyle Muhammed yazmışlar. Bu pozitif kürünçlere her gün gidip Kur'an okumuşlar, hadis okumuşlar, güzel söz söylemişler. Bu görmüş olduğunuz kararmış daha o zaman beyaz tabi de kötü sözler söylemişler, hakaret etmişler. Yani insanın içini karartan sözlere bir pirince de söylemişler. O pirinç beyazlaşırken bu pirinç siyahlaşmaya başlamış. Bir ay falan böyle sürmüş. Nihayet o pirinç simsiyah olmuş. Bu pirinç beyaz. önümdeydi. O zaman izin verirseniz ben fotoğrafını çekeceğim dedim. O fotoğraf bende var burada. Telefonda var. Yani pirinç bile tesir alıyor. Yani. He, bir pirinç dahi tesir alıyor. İşte onun kendine göre bir nebati ruhu var. Evet. Ruh. Ruh demek içine girdiği şeye hayat veren ve idrak veren. Ama kendi yaratılış mertebesine göre idraki olan. Evet. İşte bu e, siz e, tabii Allah'ı seviyorsunuz, arındınız, tertemiz, pırıl pırıl, işte Esad Erimli Hazretlerinin gönlü böyle. O gönül ile Allah'ın yansıdığı bir ayna olduğu için evet. kendisi değil, o ayna üzerinden Allah teala'nın karşıdakine yansıtması. Aslında onda şeyhte görmüş olduğunuz cezbe, bu ateş Allah'tan geliyor. Şeyh bir aracıdır sadece. Ayna gibi yani. Ayna gibidir. Başka bir şey değildir. Ama işte bu kalp çok saf olması lazım. Bu kafalardan kötü düşünceler geçmemesi lazım. Hep iyi şeyler, iyi dilekler düşünmek lazım. Kötülükleri kafalardan silmek lazım. Evet. Bu şekilde oldu takdirde e, himmet erbabı olursunuz. duanızla güç iletebilirsiniz. Tabii kendi gücünüz değil, Allah'ın gücünü, Allah'ın kudretini, Allah'ın aşkını, muhabbetini, imanı, ihlas işte onun için şehirlerin sohbetine bulunmak, bu in ikas, bu yansımaya vesile olur. Bu vesileyle de bir insan sohbeti yetişir. Onun için tarihtıma veya da ders sohbeti bizim bu yolumuz diyor Şahanna Fşüment Hazretleri. Bizim bu yolumuz sohbetle gider diyor. Yani bilgiden çok hal transferi var. Hal transferi. Bilgiyi her zaman elde edersiniz ama yakaladığınız bir hali ömür boyu bir daha yakalamayabilirsiniz. Evet. Öyle halleri de yani hayatımda ben şahsen çok şey yaşadığımı şu anda hatırlayabiliyorum. Onun için hale önem vermek önemli. İlim bir kıylık haliymiş. Lazım ama ilmin de yuvarıp ulaşacağı bir yer var. Nere kadar gidersen git, karşına Hadi Yusuf Suresindeki Efekakülüzi evet. ilmin aleyh. Her bilenize ne bir bilen var, o da Allah'tır. Bunu unutmak ve Allah'ın bilgisi önünde kendini hiçliğe mahkum etmek, hiç olmak ve hiç yaşamak, ben bilmiyorum. Evet. 39 yıldır tasavvuf kitapları okuyorum. 39 yılda Şu kadar profesör doluşunun binlemine 30 sahne yetiştirdim. Evet. Şu kadar talibem oldu, şu kadar bunu yaptım. Sonuç kalbimin derinliklerinde cehalet duygusu var. Evet. 39 senin bir yani okuduğum kitaplar, bir iki tane kütüphane bitirdim şu ana kadar. Oku oku oku. Daha dün 18 saat okuma yaptım. Dün. Öbür gün 14 saat okuma yaptım. Her günümde böyle geçiyor. Böyle geçmesine rağmen bir akademisyen olarak. En sonunda kalbime yöneldiğim zaman kalbimde bir hiçlik, yokluk, bilgisizlik yani ben bilmiyorum. Yok. Yani bu. Çünkü ilmin Allah'ın ilminin yanında senin, benim ilmim ufacık bir damla bile etmez. Hatta sözünü etmek dahi çok ayıptır ve edebi aykırıdır. Ma arahnâke hakka marifetike ya maruf, ma şekernâke hakka şükürke ya meşgûr, Ma abdenak. Ma abdenak. Hakkı ibadet edik ya mabud. Çok ibadet edelim peygamberimiz ibadet edemedim. Allah'ı bildiğimi de bilemedim. Çok güzel teşekkür etti, Allah'a teşekkür edemiyorum. Şükür teşekkür edemediğinin, hakkıyla teşekkür edemediğinin farkına varmak. Evet. Gerçek ibadet, yaptığın ibadetin gerçek ibadet olamadığını farkına varmak. Allah'ı tanımak, Allah'a gerçek manada tanıyamadığını bilmek. Evet. Kısaca bundan ibaret. Evet. Yani mükemmel, mükemmellik tekamül engeldir diyorlar ya hocam. Evet. Evet. Bugünkü yapmış olduğumuz konuşmayı şu şekilde özetlemek istiyorum. esad Bey Hazretlerinin e, dergahındaki hafızları e, bu şekilde kısaca anlattık. E, bu hafızlar dergahın e, her zaman baş tacıydı. Esselerbi Hazretleri de sık sık bunlardan Kur'an-ı Kerim dinlerdi. Başta Abdurrahman Gülses Efendi Hazretleri olmak üzere ve Meşhur Sami Hafız Sami Hazretleri olmak üzere pek çok Kur'an okuyucu dergahı ziyaret etmiş ve müntesip olarak derviş olarak zikire katılmış ve okuduğu Kur'an-ı Kerimlerle meclisi şenlendirmişlerdir. Evet hocam. Hocam ağzınıza sağlık Allah razı olsun. Kıymeti dinleyenler Bugünkü programımızın da sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın efendim.